Bismillahirrahmanirrahim. Yolculuğun sona erip ermemesi. Asıl vatana dönmekle yolculuk hali sona erer. Orada ikamete niyet edilmesi gerekmez. İkamet vatanı böyle değildir. Orada en az 15 gün oturmaya niyet lazımdır. Bir insanın doğup büyüdüğü veya evlenip içinde yaşamak istediği veya içinde barınmayı kastedip başka bir yere yerleşmek için gitmek istemediği yer onun asıl vatanıdır. Bir kimsenin böyle doğduğu, evlendiği içinde yaşamaya karar verdiği yer olmayıp, yalnız içinde en az 15 gün kalmak istediği yerde onun için bir ikamet vatanıdır. Yeter ki o yer böyle oturmaya uygun olsun. Bir misafir için 15 günden az oturmak istediği yerde onun sükne vatanıdır. Buna itibar edilmez. Bununla vatan-ı de değişmez. vatan ikamet de değişmez. Burada yolculuk hükümleri uygulanır. Asıl vatan kendi misliğiyle bozulur. İkamet vatanı ile bozulmaz. Şöyle ki, bir kimse içinde doğup büyüdüğü veya evlendiği yeri terk edip, başka bir belde yerleşse artık önceki vatanı asıl olmaktan çıkar. Sonradan orada olsa 15 gün oturmaya niyet etmedikçe farz namazlarını dörder rekat kılması gerekmez. Lakin asıl vatanından geçici olarak çıkıp başka yeri ikamet vatanı edindikten sonra asıl vatanına dönse, Niyete muhtaç olmaksızın muhkim olur. Namazlarını tam olarak kılması gerekir. İkamet vatanı asıl vatanla ve diğer bir ikamet vatanı ile ve sırf yola çıkmakla bozulur. Aralarında sefer mesafesi bulunması şart değildir. Örneğin bir kimse yolculuğu sırasında bir beldede bir ay kalmaya niyet edip bu kadar durduktan sonra tekrar yola çıksa veya diğer bir beldeye gidip orada en az 15 gün oturmaya niyet etse, Artık evvelki belde ikamet vatanı olmaktan çıkmış olur. Oraya tekrar dönmekle mukim olmaz. Orada mukim olabilmesi için tekrar en az 15 gün oturmaya niyet etmesi gerekir. Fakat ikamet vatanından, ikamet müddeti içinde, geçici bir iş için, sefer müddetinden en az birkaç saatlik yola gidip dönmekle ikamet vatanı bozulmaz. Vatanından çıkıp en az 3 günlük uzaklıkta olan bir köye gitmek isteyen kimse, daha oraya gitmeden yolda bir beldede 15 gün oturmayan niyet etse bir görüşe göre burası bir ikamet vatanı olur. Diğer bir görüşe ise göre ise olmaz. Vatanından sefer niyetiyle ayrılıp henüz 3 günlük bir mesafe almadan vatanına dönmek isteğinde bulunan bir yolcu dönüp daha vatanına gitmeden evvel geriye dönüşüyle namazlarını tam olarak kılmaya başlar. Çünkü böyle bir yolculuğu bozmakla yolculuk bırakılmış olur. Bir misafir İçinde oturmak istemediği bir beldede evlenecek olsa, bir görüşe göre muhkim sayılır. Diğer bir görüşe göre muhkim sayılmaz. Tercih edilen görüşte budur. İki beldede birer zevcesi olan kimse, bunlardan eğer hangi birisinin yanına giderse muhkim sayılır. Fakat bunlardan biri vefat eder de, bulunduğu beldede kendisine ev, bağ ve bahçe gibi şeyler kalacak olsa, oraya gitmekle muhkim sayılmaz. Fakat diğer bir görüşe göre, orası yine onun ana vatanı sayılacağından, ...mukim olmuş olur. Malikiler'e göre bir yolcu... ...gittiği yerde tam dört gün oturmaya niyet edip... ...kendisine 20 vakit namaz farz olacak... ...bir durum olsa... ...mukim sayılır. Namazlarını kısaltamaz... ...bu müddete... ...o yarı fecrin doğuşundan sonra girdiği gün ile... ...oradan çıkacağı gün dahil edilir. İmam Şafii'ye göre... ...bir yerde... ...girip çıkma günlerinden başka tam dört gün oturmaya... ...niyet edilmesi ikamet sayılır. Namazlar orada kast edilmez... ...yani kısaltılmaz... Hanbelilere göre de bir yerde oturmaya elverişli olmasa dahi oturmaya niyet eden veya 20 namazdan fazla farz bulunacak bir zaman durmaya niyet eden kimse muhtim sayılır namazlarını kısaltamaz. Eda ile kazanın farkları ve kaza namazları. Bir namazı vaktinde kılmaya eda denir. Vaktinden sonra kılmaya da kaza denir. Vaktinde kılınan veya kılınacak olan bir namaza vaktiye veya salatı hazıra denir. Vaktinde kılınmamış olan bir namaza da faite denilir. Bunun çoğuluğu fevaittir. Vaktinde kılınmamış olan beş vakit farz namazlarının kazası farzdır. Vitir namazının kazası ise vaciptir. Sünnetlere gelince, bir sabah namazı sünnetiyle beraber kaçırılınca, o günün güneş doğuşundan yani kerahat vaktinin çıkışından sonra, istiba zamanına kadar bu sünnet farz ile beraber kaza edilir. Güneşin yükselişinden yani kerahat vaktinden önce, ve istivadan sonra sünnet kaza edilmez. İmam Muhammed'e göre bu sünnet yalnız olarak kaçırılmış olsa, yine güneşin doğuşundan sonra istiva zamanına kadar kaza edilir. Bir de öğle namazının her iki sünneti farza yetişmek için terk edilecek olsa, farzdan sonra evvelki sünnet ve sonra iki rekat sünnet kaza edilir. Fetva bu şekildedir. Böylece vakit içinde sünnet iki defa gecikmemiş olur. Bununla beraber son iki rekat sünnetten sonra da, 4 vekat sünnet kaza edilebilir. Namazın sırası iki defa değişmemesi için bunu daha iyi görenler de vardır. Cuma namazının ilk 4 vekat sünneti hakkında bu öne alma ve sonraya bırakma hükmü vardır. Terk edilen diğer sünnetlerin kaza edilmesi gerekmez. Lakin başlanıldıktan sonra her nasılsa terk edilmiş olan bir sünnetin yani nafile namazın kazası gerekir. Örneğin öğlenin son sünnetine başlamış iken cenaze namazını kaçırmamak için bu sünnet kesilmiş olsa bu sünneti sonradan kaza etmek gerekir. Bir namazı özürsüz yere, kazaya bırakmak büyük günattır. Yani kebiredir. Bu namaz kaza edilmekle yerine getirilmiş olur. Lakin bunun geciktirilmesinden dolayı meydana gelen günahın bağışlanması için tevbe etmek ve Allah'tan af dilemek lazımdır. Herhangi bir bahane ile namazı geciktirip kazaya bırakmaktan son derece sakınılmalıdır. Çünkü bunun günahı çok büyüktür. İnsan gerek yaratıcısına karşı ve gerekse insanlara karşı olan borçlarını bir an önce ödemeye çalışmalıdır. Hayatın süresi belli, çok azdır. Borçlarını ödemeden ahirete gidenlerin hallerine ne kadar acınsa azdır. Uyarı Kazaya kalan 60-70 senelik birçok namazlar belli bir günde ve yani Ramazan ayının son cumasında misalen kılınacak bir günlük namaz ile kaza edileceği ve böylece bağışlanacağı hakkındaki sözlerin hiçbir dini değeri yoktur. Bu konuda rivayet edilen bir hadis hadis alimlerinin ve diğer alimlerin açıklamalarına göre asılsız uydurma ve ümmetin icma'ına da aykırıdır. Çünkü böyle herhangi bir ibadet senelerce terk edilmiş olan farzların ve vaciplerin yerini tutamaz. Böyle bir farzların ve vaciplerin terk edilmesini önemsenmemesini gerektireceğinden akla, şeriate ve hikmete aykırıdır. Günah kolaylığa sebep olamaz. Bu usul ilminde esastır. Bir de bu hadiseni nakledenler hadis alimlerinden değillerdir. Bir kaynak da gösterememektedirler. Artık bu naklin değeri ne olabilir? Kazaya kalan namaz bizim için yerine getirilmesi gerekir. Biz bunu yerine getirmek zorundayız. Bunu yapmazsak azabı hak kazanmış oluruz. Şu kadar var ki kazaya kalmış olan bir namazı Yüce Allah dilerse bağışlar ve dilerse bağışlamaz. Herhangi bir ibadet sebebiyle de sahibine birçok sıraplar da verebilir. Kimse bunlara karışamaz ve bunlar üzerinde kesin bir hüküm veremez. Yukarıdaki iddia kesinlikle kazası gereken bir namazın ona denk bir ibadette kaza edilmesi hakkındaki farziyeti inkar etmektir ki bu asla caiz olamaz. Bu konu üzerinde merhum Ali Yülkari'nin ve diğer alimlerin incelemeleri vardır. Ali in ve evzatına, Abdurrahim fetvasına ve Mevize-i Hasene'ye bakılsın. Bir kimsenin namazı kazaya kalınca bakılır. Eğer o kimse tertip sahibi ise bu kaza namazı ile vakit namazları arasında sırayı gözetmek gerekir. Tertip sahibi değilse bu namazı kaza etmeden diğer namazları kılabilir. Bir kimsenin tertip sahibi sayılabilmesi için en az 6 vakit namazı kazaya kalmamış olmalıdır. 6 vakit namaz kazaya kaldı mı tertip sahibi olmaktan çıkar. Artık onun ne kaza namazları arasında ve ne de kaza namazları ile vakit namazları arasında sırayı gözetmesi gerekmez. Kazaya kalmış namazlarda eskiye ve yeniye gelince, bunlar iki kısımdır. Yakın zamanda kazaya kalanlar altı vakte ulaşınca ittifaklar, ittifakla sıra gözetme gereğini kaldırır. Yakın zamanda kazaya kalanlar altı vakte ulaşınca ittifakla sıra gözetme gereğini kaldırır. Evvelce kaçırılmış bulunan eski namazlara gelince, bunlar da altı vakte ulaşmışsa geçerli kabul edilen fetvaya göre sıra gözetmenin gereğini kaldırır. Örneğin bir kimse vaktiyle bir ay namaz kılmayıp sonradan bunları kaza etmeden vakit namazlarını devamlı olarak kılmaya başlamışken tekrar bir vakit namazını kazaya bırakacak olsa bu son namazını hatırladığı halde onu kaza etmeden vakit namazını kılabilir. Böyle bir kimse geçmişteki kaza namazlarını tamamen kılmadıkça tertip sahibi olamaz. Sahih olan görüş budur. Tertip sahibi olan zat bir farz namazını veya imam Azam'a göre vacip olan bir namazı özürsüz yere veya hayız ve nifas gibi bir namazı düşürecek bir nitelikte olmayan bir özürden dolayı vaktinde kılmamış olsa bu namazı ilk vakit namazdan önce kaza etmesi gerekir. Çünkü gerek kaçırılan namazların arasında ve gerek bunlarla vakit namazlar arasında sırayı gözetmek esasen şarttır. Ancak kazaya kalan namaz unutulup sonradan hatıra gelmişse veya vakit daralmış veya... Kaçırılan namazlar çok olur da tertip sahibi olmaktan çıkılmışsa vakit namazı kılınır. Örneğin tertip sahibi olan kimse her nasılsa uykuya dalıp da o günün sabah namazını kılmamış olsa bu sabah namazını o günkü öğle namazından önce kaza etmesi gerekir. Bunu hatırladığı halde onu kaza etmeksizin öğle namazını kılsa bu namaz İmam Muhammed'e göre bozulur. İmam Ebu Yusuf'a göre farz olmaktan çıkar nafile olur. İmam-ı Azam'a göre ise muvakkat olarak sahih olur. Şöyle ki Bundan sonra o sabah namazını kaza etmeden beş vakit namazı daha kılacak olsa bu altı vaktin hepsi de sahih olmuş olur. Fakat böyle beş vakit namazını daha kılmadan o sabah namazını kaza ederse arada kılmış olduğu vakit namazları fasit olup yeniden kılınmaları gerekir. Yine böyle bir kimse sabah namazlarını kaçırmış olduğu halde bunu unutup öğle namazını kılacak olsa bu öğle namazı sahih olur. Yine bir kimse kazaya kalmış olan yatsı namazını fecreden sonra hatırlanmış olur da Vakit yalnız sabah namazını kılmaya müsait bulunursa sabah namazı kılır. Katsı namazını namazın daha önce kaza etmemesi bu sabah namazının sihatine engel olmaz. Ancak kaza namazını hatırladığı halde vakit namazını pek uzatıp da bu bakımdan vaktin daralmasına sebebiyet verilmiş olursa o zaman vakit namazı caiz olmaz. Kazaya kalmış namazlar yani faayeteler birkaç tane olur da vakit bunlardan yalnız bir kısmıyla vakit namazına müsait bulunsa sayı olan görüşe göre sırayı gözetme gereği düşer. Yine bir kimsenin bitirden başka altı vakitten çok veya altı vakit namazları kazaya kalmış olsa bunları kaza etmeden vakit namazlarını kılması sahih olur. Çünkü bu durumda tertibe riayet edilmesinde güçlük vardır. Kazaya kalmış namazlar yani faizeler bitirden başka altı vakit olunca çok sayılır, altıdan az olunca da az sayılır. İmam Şafii'ye göre kazaya kalan namazlarda vakit namazları arasında sıra gözetilmesi şart değildir, müstehaptır. Bir kimse bir günlük namazlarından birini kaçırmış olduğu halde, bunu bir türlü belirleyemezse bu günlük namazını yeniden kılar. Çünkü böyle yapmakla kazaya kalan namaz kesinlikle kılınmış olur, diğerleri birer nafile olur. İki, üç veya daha ziyade günlerde birer vakit namazı kaçırılmış olduğu halde bunların hangi namazlar olduğu belirlenemeyince de o kadar günün namazları yeniden kılınır. Kazaya kalan namazlar birçok olunca bunların her birini belirleyecek niyet edilmesi gerekmez. Çünkü bunda güçlük vardır. Onun için şöyle niyet edilmesi uygun olur. İlk veya en son kazaya kalmış sabah veya öğle namazını kılmaya diye kılınır. Bir kimse ne kadar namazı kazaya kaldığını bilmese kuvvetli olan görüşüne göre hareket eder. Üzerinde kaza namazı kalmadığına kanaat getirinceye kadar kaza namazı kılar. Bir kimse bir namazı kılıp kılmadığında şüphelense... Namazın vakti henüz çıkmamışsa onu yeniden kılar. Namazın vakti çıktıktan sonra şüphelense bir şey yapması gerekmez. Çünkü farzın sebebi olan vakit çıkmıştır. Bir Müslümanın namazını vaktinde kılmış olması ise bir asıldır. Müslüman olmayanların yurdunda İslam'ı kabul edip bilgisizliğinden dolayı namazlarını kılamamış olan bir kimse, sonradan İslam yurduna gelip din görevlerini öğrense, önceki namazları kaza etmesi gerekmez. Fakat İslam ülkesinde bulunup da ihdia eden, yani İslam'ı kabul eden kimse bu hususta özürlü sayılmaz. İslam'ı kabul ettiği tarihten itibaren namazlarını kılmakla yükümlü olur. Çünkü İslam yurdunda cehalet bir özür sayılmaz. Herkes din görevlerini ehlinden sorup öğrenebilir. Bir kimse namazını, kaza namazını kılarken cemaatle vakit namazına başlanacak olsa namazını tamamlamadıkça cemaate katılmaz. İster tertip sahibi olmaz. Kazada kalan aynı vaktin namazı Usulü üzere cemaatte de kılınabilir, cemaat bahsine bakılsın. Kaza namazların evde kılınması daha iyidir. Çünkü günahları örtüp açıklamamak lazımdır. Böyle bir açıklama hakka karşı saygısızlık sayılır ve başkaları için de kötü bir örnek olabilir. Bir kadın, yarınki gün şu kadar namaz kılayım veya şu kadar gün oruç tutayım diye niyet ettiği halde o gün adet görmeye başlasa, o namazı veya orucu temiz olacağı günlerde kaza eder. Kaza namazlarının belli vakitleri yoktur. Üç kere altı vakti dışında istenilen her vakitte kaza namazı kılınabilir. Örneğin kazaya kalmış bir öğle namazı akşamdan sonra kılınabileceği gibi bir akşam namazı da öğleden önce veya sonra kılınabilir. Kaza namazları ile uğraşmak nafile namazları ile uğraşmaktan daha iyi ve daha önemlidir. Fakat farz namazları müekket olsun olmasın sünnetleri bundan müstesnadır. Bu sünnetleri terk ederek bunların yerine kazaya niyet edilmesi daha iyi değildir. Bu sünnetlerin niyet edilmesi evladır. Hatta kuşluk ve tesbih namazları gibi. Haklarından hakil bulunan nafile namazlar da böyledir. Bunlara da böyle nafile olarak niyet etmek evladır. Çünkü bu sünnetler, farz namazları tamamlar, bunların yerine getirilmesi mümkün değildir. Kaza namazlarının ise muayyen vakitleri olmadığı için onların her zaman yerine getirilmesi mümkündür. Bununla beraber namazları kazaya bırakmak günahtır. Bu günahtan mümkün olduğu kadar kurtulmak için sünnetleri feda etmek uygun olmaz. Böyle bir günah işleyen kimsenin fazla ibadet ederek Allah'ın bağışlanmasına bağışlamasına sığınması gerekirken, hakkında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tecelli etmesine vesile olacak bir takım sünnet ve nafileleri terk etmek nasıl uygun olabilir? Hem bir kısım vakit namazlarını kazaya bırakmak hem de diğer bir kısım vakit namazlarını kendilerini tamamlayan sünnetteden ayırmak iki kat kusur olmaz mı? Bunu aykırı olan bazı nakiller geçerli değildir. Bunlar kabul edilen fetvaya aykırıdır. Hem sünnetleri hem de kaza namazlarını kılmaya elverişli vakit bulamadıklarını iddia edenler bulunursa, bunlar insaflı bir iddiada bulunmuş sayılmazlar. Boş yere en kıymetli zamanlarını harcayan insanlar, bilmem böyle bir iddiaya nasıl kalkışabilir, iskaat-ı salat bahsine de bakılsın. Müdrik hakkında meseleler. Müdrik, namazın başından sonuna kadar fasılasız olarak imama uyan ve bütün rekatları, İmamla beraber kılan kimsedir. İmam'a ilk rekatın hükumda yetişen, o rekata yetişmiş ve müdri kadına almış olur. Namaza imam ile beraber başlamanın fazileti pek büyüktür. Bu hususta aşağıdaki meseleler ortaya çıkar. Bir kimse tek başına bir farz namaza başladıktan sonra, bulunduğu yerde cemaatle o farz namaz kılınmaya başlansa bakılır. Eğer tek başına namaz kılmakta olan henüz secdeye varmamış ise, namazı bırakıp imama uyar. Böylece cemaat sevabını kazanmaya koşar. Bu müstahattır. Eğer bir kez sevdiye varmış ise bakılır. Kıldığı namaz sabah veya akşam namazı ise yine namazını bırakır ve imama uyar. Fakat bunların ikinci rekatı için secdeye varmışsa artık namazı bırakmayıp tamamlar imama uyamaz. Çünkü sabah namazından sonra nafile kılınamayacağı gibi üç rekatli bir namazda nafile kılınamaz. Öğle namazı gibi dört rekatli bir farz ise kıldığı bir rekata bir rekat daha ilave eder, teşehmütte bulunur ve selam vererek imama uyar. Evvelce kıldığı o iki rekat namaz nafile olmuş olur. Böyle bir namazın üçüncü rekatında bulunup da henüz secdesine varmamış ise hemen ayakta veya oturarak selam verip namazdan çıkar ve imama uyar. Yalnız başına kıldığı iki rekat yine bir nafile olmuş olur. Fakat bu namazın üçüncü rekatını secde ile bağlasa artık bunun tamamlar, fazlını kılmış olur. Bu namaz öğle veya yatsı olduğuna göre de kendi farzını kıldıktan sonra imama uyabilir. İmam ile kılacağı bu namaz nafile bir namaz olmuş olur. Fakat ikindi namazı ise imama uyamaz. Çünkü ikindi namazdan sonra nafile kılınması mekruhtur. Nafile bir namaza başlamış olan bir kimse yanında cemaatle namaza başlanınca bu nafileyi iki rekat olmak üzere tamamlar. Ondan sonra selam verip cemaate bakılır. Cemaate katılır. Üçüncü rekate katmış ise onu da dörde tamamlayıp, tamamladıktan sonra cemaate katılır. Bundan cenaze namazı müstesnadır. Şöyle ki, bir e, böyle nafileye başlamış olan bir kimse kılınmaya başlanan bir cenaze namazının kaçırıldığından korkarsa kılmakta olduğu namazı hemen bırakıp cenaze namazı için imama uyar. Sonra nafileyi kaza eder. Çünkü cenaze namazının kazası yoktur. Cemaatte sabah namazına başlamış olduğunu gören kimse cemaate yetişebileceğini zannederse hemen sabah namazının sünnetini kılar. Gerek görürse Sübhaneke'yle ya uzuya ve bir sürü sure ilavesini bırakıp yalnız Fatiha suresiyle rükü ve sucudda birer tesbih ile yetinebilir. Ondan sonra imama uyar fakat cemaate yetişeceğini hiç zannetmiyorsa sünnete başlamayıp imama uyar artık bu sünneti kaza edemez. Eğer sünnete başlamışsa onu tamamlar bırakmaz. Fakat öğle, ikindi ve yatsı namazları böyle değildir. Bunların cemaatle kılınmaya başlanmış olduğunu gören kimse bunların sünnetini kılmadan imama uyar. Sonra öğlenin dört tekat sünnetini kaza eder, ikindinin sünnetini vaktin kerahatından dolayı kaza etmez. edemez. Yatsı namazının dört tekat sünnetini bir gayrimürekket sünnet olduğu için dilerse kaza eder, dilerse kaza etmez. Vaktin çıkacağını veya cemaatin tamamen kaçırılacağını kesinlikle anlayan kimse... Sünnetleri kılmayacağı gibi kendisinde bulunan az bir pisliği gidermekle uğraşmaz. Uğraşamaz. Der başka bir cemaat bulunabileceğinden emin olan kimse az necaseti gidermeden namaza başlamaz. Bu daha faziletlidir. Böylece namazı ittifakla sahih duruma geçer. Şafiilere göre namaz az pislikle de bozulur. Necasetler yani pislikler bölümüne bakacağız. Lahık hakkında meseleler. Lahık namaza imam ile beraber başladığı halde kendisine uyku ve dalgınlık veya cemaatin fazlalığından dolayı bir eziyet ve bir abdestsizlik hali arzı olup da namazın tamamını veya bir kısmını imam ile kılanmayan kendisidir. Lağık hakkında aşağıdaki meseleler ortaya çıkar. Lağık hareket bakımından mukdedi gibidir. Muktedi imamın arkasında Kur'an okuyamayacağı gibi da kaçmış olduğu rekatları kaçırmış olduğu rekatları kendi başına kılınca Kur'an okuyamaz. Tamamen muk gibi hareket eder ve kendi başına kılacak olduğu rekatlardaki yanılmalardan dolayı da seyir secdeleri yapmaz. Lahak mümkünse kaçırdığı rekatları veya rükünleri kaza eder. Sonra imama tekrar katılarak onunla selam verir. Örneğin bir muk birinci rekatın kıyamında uyuyup da imam secdeye vardığı anda uyansa hemen rüküye varır. Sonra secde yaparak imama iştirak eder. Lağık imamına yetişemeyeceğini bildiği takdirde hemen imama uyar, İmam namazdan çıkınca kendisi kaçırmış olduğu rekatları veya rükunları kaza eder. Örneğin bir muktedi dediği, dördüncü rekattayken burnu kanasa, saftan ayrılır ve namaza aykırı olacak bir şeyle uğraşmaksızın hemen abdest alır. İmkan bulduğu yerde imama uyar, İmam selam vermiş olursa kendi başına o dördüncü rekatta hiçbir şey okumaksızın imamın arkasında kılıyormuş gibi tamamlar. Çünkü Lağık hüküm bakımından imamın arkasında namazını kılmış sayılır. Yine bu durum üçüncü rekatta meydana gelirse, imam da dördüncü rekatta başlasa, lahık abdest alıp önce o üçüncü rekatı kıraatlı olarak kılar, daha sonra da imama uyar. Onunla dördüncü rekatı kılarak selam verir. Fakat imamına böyle yetişemeyeceğini bilirse, hemen imama uyar, İmam selam verince kendisi kalkar ve üçüncü rekatı kıraatlı olarak kılıp selam verir. İmam sihir secdelerinde bulunacak olsa, lahık henüz namazını tamamlamamış ise, Onunla beraber bu secdeleri yapmaz. Namazı tamamladıktan sonra bu secdelerini yapar. Her lahıkın yukarıda bildirildiği şekilde hareket etmesi kolay değildir. Bu bakımdan lahık olanların bu noksan kalan namazlarına yeniden başlamaları daha uygun görülmüştür.